Bu program Açık Radyo dinleyicisi Bülent Büyüksoy tarafından desteklenmiştir. Suna는 Meriana. Eu îi dau Muammer Ketencioğlu. TUNUNİ SAKU GÜRÜZ KUNUNİ YENİ Sevgili dostlar hepinize sevgiler saygılar Muhammar Ket ben Tuna'nın bir yanından ee, Geçen hafta sizlere söylediğim gibi Bugün Ermeni dinlileri dinleteceğim sizlere Tabii ki biz hiçbir erteleme yapmadık ee, Programımızı ertelemedik Umarım bundan sonra da erteleyeceğimiz programlarla karşılaşmayız, ertelemek zorunda kalmayız programlarımızı. Evet, Ermeni dinleri dinleyeceğiz bugün ve bu konuda çalışan çok değerli bir genç arkadaşımız, çok sevgili dostum da diyebileceğim bir genç arkadaşımız Melisa Bilal yanımda. Önce hoş geldin diyorum Melisa'cığım. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi bu programı aslında epey zamandır planladık. E, fakat hem benim koşuşturmalarımdan hem Melisa'nın koşuşturmalarından de az koşuşturan bir insan değil e, bir türlü ikimizin uygun olduğu bir hafta şey yapamadık e, kararlaştıramadık sonuçta bugün bir aradayız ve e, e, Melisa'nın çalışması e, yaptığı tez çalışması'nı baz alarak e, Ermeni ile ilgili biraz konuşacağız bol bol da e, müzik dinleyeceğiz. Şimdi e, seni dinleyicinin tanımadığını düşünerek biraz anlatalım istersen. E, Melisa ne, ne yapıyorsun? Nerelerde okudun? E, şimdi ne yapmak üzeresin? Onları biraz anlatalım. E, ben İstanbul doğumluyum. E, i̇lk öğretim ve e, liseyi e, İstanbul'daki Ermeni okullarında tamamladım. Aramyan, e, Uncuyan ilk, İlkokulu ve Getson Üniversitesi'nde, Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'nde bir süre genetik okudum. Biyoloji, genetik okudum. Sonra sosyoloji bölümünde lisansını tamamladım. Genetik açmadı galiba pek. <gülüyor> evet. Sosyoloji bitirdikten sonra bu Ermenileri teziyle sosyolojide yine yüksek lisans yaptım. Yüksek lisans tezimi Kasım ayında bitirdim. 4 ee, yıldır da Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde araştırma görevlisiyim. Ee, bir süre sonra bitecek bu görevim. Ee, ve Neden bitecek? Onu anladım. <gülüyor> ee, doktora çalışmamı yürütmek için e, Amerika'ya gidiyorum. Ee, Chicago Üniversitesi'nde etnomüzikoloji bölümünde doktora çalışmalarımı yürüteceğim. Evet, genetikten sosyolojiye oradan <gülüyor> etnomüzikolojiye. E, zamanımızın aslında disiplinler arası Yaklaşımına gayet <gülüyor> uygun bir portre çiziyorsun. Ee, peki o zaman e, şimdi bu ninniyi ilk dinlediğimiz kısacık ninniyi zaten e, Anadolu'da yüzlerce diyebileceğimiz versiyonu bulunan bir ninniydi. Hı hı. E, onun Ermenice versiyonlarından biriydi diyebiliriz herhalde. İstanbul'dan hı. ve kimden derledin babaanneden evet, derledin. Benim babaannemden ilk e, bana ninni söyleyen kişiden. Yaşıyor mu? Ee, babaannem yaşıyor. Şu anda beni dinleyemiyor çünkü e, halamın yanında yurt dışında. Biz gene de onlara selam sevgi gönderelim. Evet. E, ailene de selam sevgi gönderelim. Var mı dinleyen aileden kimse? Dinliyorlar. Hadi bakalım. <gülüyor> Şimdi e, Arap girden derlediğim bir e, niniyi dinleyelim ama dinlemeden yani kabaca nini de neden bahsettiğini ve e, Evet. Hı hı. Neden bahsettiğini bir şey yapalım. Ondan sonra biraz daha tezine dalarız. Tamam. E, bu ninniyi e, aslında İstanbul, Bakırköy'de derlemiştim. Arap, e, tabi, Arap Gir'de. Evet, Tabii Şu Gir'de 50 senedir, 60 senedir. Ermeni <gülüyor> kalmadı herhalde zaten. Evet. E, Arap Gir'den gelmişti kendisi. E, bu ninni e, aslında biraz önceki ninni formatından biraz daha farklı. Biraz daha uzun ve biraz daha böyle uzun hava şeyleri var, öğeleri var içinde. Burada şey diyor. indim baktım o bahçeye, ağaçlar yeşermiş. Yavrum ağlaya ağlaya gözlerim yoruldu. O bahçeye ben bir daha inmem. Cefa düştü, yere kayboldu. Seni sallayayım, koçları sana kurban edeyim. Yavrum etini yesin, tütünü içsin, postundan da sana kürk, kürk yapayım. Hadi bakalım. hayvan her tarafı değerlendirildi. <gülüyor> evet. Arap Gir'den değerlenmiş. Daha doğrusu Arap kökenli bir Ermeni e, nini mi diyelim? Büyük anneden derlenmiş. Evet. Bir ninni dinleyeceğiz. Kayıt oldukça kötü. E, bunu sen de biliyorsun. Evet. Fakat hiç dinleyememekten iyidir diye düşünüyorum. O teknik Ekipmanla ilgili bir sorun olmuş sanıyorum. Hı hı. Bir de eski derlediğim bir dinliydi galiba. Evet ilk. Daha bu işleri yeni yeni zaman evet. Dinleyelim. Evet çavarı bahçam derevlerine kançı ter. yavrumla lalem lalem aş mı nerse konca Yavrum al çemeş naram, bahçayım modu. Angav gorsu ve tavcayil madni sangur oror or or or or enim or enim gocer gurbaneim yavrum isnudik no, çorbamı is. post da yavruys küçükçünim oror or, or, or. Hover daru per hover Yavrum keşi darag voru per Kişun der narep çuni Yavru yes haber mi per Oror or Oror oror heşteği Heşte gı Yavrum Oror, Horor... Evet. Ee, uyu demek mi oror? ninni demek mi? Ninni demek. Ama aynı zamanda oror bir salınmak demek. O yüzden e, ninnin ritmiyle çok ilgili bir kelime. Sallanmak. Evet. Hı -hı. Ee, şimdi bu tez konusunu nasıl saptadın? Ee, eski bir ilgimi iddia, Daha doğrusu önce müzikle ilginden başlayalım. Ondan sonra tez teze e, yani... ...Ermenin konusunda bir tez yapma... ...noktası nasıl, nasıl geldiğini anlatalım açık. Hı hı. Ee, müzikle... ...olan e, ilişkim... E, ...ilkokulda... ...bizim... ...Aramyan Derneği'nin... E, ...bir korosu kurulmuştu. Bir çocuk korosu. E, hem dernekte işte Ermenice şarkılar... ...söylemeyi öğreniyorduk. Hem de hafta sonları işte pazar günleri... E, ...kilise korosunun... E, Çocuklar ekibi olarak e, e, ayinlere katılıyorduk. Yani dini müzikte okudun yani. E, evet. Hı hı. E, daha makamsal e, müziğe oradan biraz kulağım yatkın. E, o koro çalışması bizim baya uzun sürdü. Yani e, ben üniversiteye başladığım sıralarda bizim e, şefimiz e, Yenok Çekiç e, yurt dışına gitti. Ee, onun gitmesiyle biz e, bir süre dağıldık. Daha sonra e, Surpta Kabor Kise Korosu vardır Ermeğin Kisesi'nde, evet. Kadıköy'de. E, Büyükler Korosu'na e, devam etti bir kısmımız. Ama eski şey e, heyecanımız kalmamıştı tabii. E, o birliktelik, o şey e, kalabalık e, ekip olmayınca. Biz de yavaş yavaş dağılmaya başladık başka yerlere. Evet. Ee, okul ee, zamanı da geliyor. Herkes tabii evet. kendi işine gücüne bakıyor. evet. Daha sonra e, Sayat Nova Korosu'ndan çok e, tanıdıklarım vardı. Çok sevdiğim insanlar vardı. Çünkü Getmegen Lisesi'ne geçtiğimde e, Getmegen Lisesi'nden Getmegen Derneği'nde e, yapıyordu çalışmalarını Sayat Nova Korosu. Ben de Getmegen Derneği'nde çalışıyordum. Üniversite yıllarında. E, bir senede Sayat Nova Korosu'nda e, söyledim. söyledim. E, onun dışında da e, Üç yıl kadar piyano dersi almıştım, piyano çalmıştım. Ee, şimdi üç yıldır da flüt çalıyorum, yan flüt çalıyorum. Çünkü ninnilere daha uygun bir enstrüman olduğunu düşünüyorum flütün. Üflemeli bir şey. <gülüyor> <Yani>, ninnilere <gülüyor> icraya da niyetlisin yani ileride. Yani şey, e, daha iyi anlayabilmek için. Çünkü etnomüzikoloji okurken e, gerekiyor. Bunları tabii. analiz edilmek, duyabilmek. Notar da şifre etmek için, bilmem evet. için tabii. O, o çapta yani şey... ...kendi zevkim için, biraz daha teknik kendi işim için. Teze nasıl geldik yani bu, bu ninni konusu? E, nasıl Hı -hı. biçimlendi kafanda? E, Çünkü genellikle sosyoloji... E, ...disiplini tabii hani müziği müzik, müzikal tarafını epey öne çıkaran bir konu ninni. Çünkü e, belki kabul ettirmekte bile zorlanmış e. olabilirsin. Aslında kabul ettirmekte zorlanmadım ama... ...tabii müzikal kısmı eksik kaldı tezde. Hı hı. Benim daha çok... ...yani ninni seçmemdeki... ...sebeplerden sadece bir tanesi... ...müzik boyutu. Evet. Ama çok önemli bir tanesi tabii. Ötekileri ee, de şöyle bakalım. Ötekileri şey... Ben uzunca bir süre... ...yani 1998'den beri... ...kadın çalışması... ...yürütüyorum. Bizim bir grubumuz vardı... Ermeni kadınlarının Ermeni kadının tarihiyle ilgili çalışmalar Yapan bir grubumuz vardı Zaten böyle Kadın hikayeleri, kadın tarihi falan Çünkü ninni çok özel bir alanda Üretilmiş, kadınların ürettiği Bir Alan Tabii Kültürde kadının izlerini Tarihte daha yani çok fazla bulamıyoruz Atarkil bir Yani tarihin kaydedildiği zamandan itibaren Atarkil bir e, toplum biçimi hakim olduğu için değil mi kadının evet. tarihi, e, ne pek kitaplarda bulamıyoruz evet. biz. Yani tam bu fikirden e, yola çıkmıştık. Ben e, zaten bütün bu işte müzik, müziğe olan tutkumu işte kadın hikayeleri vesaire. E, bir gün e, şey saat nokorusunun Muş Türkleri konseri vardı. E, ben konserin konseri dinlerken e, şefin e, bu kelala diye bir şey var. E, Ermenince hem ninni hem Aat denebilecek. Çok ee... meşhur yıllar önce ee, çaldık o türküyü bu programda ondan sonra da DGM'ye gittik. Neyse <gülüyor> <Kapalım>. <gülüyor> <zaman>. kapatalım parantezi. <gülüyor> ee... Türkü yüzünden değil tabii doğrudan. <gülüyor> Türkünün kabahati yok. Yani o türkü bir e, Ermenistan'a göç etmiş bir kadın. Muşa duyduğu özlemi anlatıyordu. Ben orada bayağı bir Etkilendir. etkilendim ve biraz da sarsıldım nasıl bir ninni yani evet. bir kadının hikayesini bir çocuğuna aktarıyor diyerek. Bunun üzerine düşünmeye başladım yani ninnilerde bir kadın tarihi yatıyor. Kadınların gizli hikayeleri yatıyor diyerek bizim arkadaşlara açmıştım bu şeyi. Çok sahiplendiler onlarda çok heyecan duyduk ve biz bir ninni derlemeye 2000 bir yılında başladık bir e, grup arkadaş e, ve de bir Esayan Derneği'nde bir ninni gecesi düzenlemiştik. E, fotoğraflar, e, kadınların canlı olarak çıkıp söylediği hmm. e, bir dans gösterisi de vardı ama çok amatör bir şeydi. Yani biz bize böyle bir ninni meclisi gibi bir şeydi kadınlar çıkıp. <gülüyor> Söylediler ama çok kalabalık katılım vardı çok başarılı oldu. Bebekler de var var bari? Bebekler de vardı, uyuyan Güzel. bebekler de vardı. <gülüyor> <gülüyor> ee, yani öyle başladı daha sonra tez tezime karar verirken de devam etmem gerektiğini hissettim bu konuda. Peki o zaman tezin ilerleyişini konuşmaya devam edelim. Ee, Hatay'dan bir e, yani Hatay doğrudan Hatay'dan mı derledin bu? E, vakıflı yeni? köy, vakıf köy, şey dediğim. Evet, tek Ermeni köyü. köyü. Ee, şimdi aslında bu bir beste. Hı hı. Sözlerini Kamar Katiba yazmış. Söz, e, müziğini de Parsegan Açan e, yapmış ki evet. e, bu, bu şarkının orijinal versiyonunu yani orijinal notasına sadık sadıklanarak çalınmış versiyonunu en son olarak dinleteceğiz size. Hı hı. Fakat bu e, o sözlerden yola çıkarak Hataylı e, büyükannenin kendi yarattığı ezgileri de içeren bir ninni diyebilir miyiz? Evet. Başka ne diyelim? Sözler kabaca. Ee, Neden bahsediyor? Şöyle. E, Uyu sevgili yavrum, gözlerini yum. E, araya bir nakarat koyuyor, orijinalinde olmayan. Ororor ororor or ninni. Ororor ororor or balas. Yani balam. Hı hı. E, ...uyku benim tatlı yavrumu götürüyor. Aziz Meryem ana ona tatlıma uyku veriyor. E, sen uyku ol ve bana da uyku ver. Yine nakarat geliyor. Sonra altın haç boynunda seni koruyor. Ee, aziz papaz başına narod bağlıyor. Yani evlendiriyor seni. Ee, ve sonra nakaratla tekrar bitiriyor. Evet. Hatay'dan derlenmiş. Neyi dinliyoruz. Kullan <gülüyor> Ororor, ororor, ornenni Ororor, ororor, orbalas Sur paswa da mai ano she eskunge dani, Ororor ororor or ororor ororor Evet gerçekten son sıcak bir e, yorumdu diye düşünüyorum. Evet, gelelim teze. Yani e, bu konuda çalışmaya başladın, derleme yapmaya başladın. Evet. E, yani tezde genel olarak ne anlattın? Yani e, bu tezi insanların okuma ihtimali çok düşük galiba şu anda. <gülüyor> yani bir... Hem İngilizce evet. olduğu için hem de e, yakın zamanda basılmayacağı için. Evet, yani aslında Türkçe'ye çevirmeye başladım ama... Ne zaman bir kitap haline gelir tam olarak bilemiyorum. Aslında Türkiye'li insanların okumalarını ve orada bir takım anlatmaya çalıştığım duyguları paylaşmayı çok istiyorum. Yani kütüphanenin şeyinde raflarında kalmasını hiç istemiyorum. Çünkü çok duygu yüklü bir tez oldu. Yazma aşaması da çok uzun sürdü. Yani ben üç buçuk yılda yazdım bir yüksek lisantezini. Çünkü çıktığım yolla, başladığım yerle bittiğim yer hiç aynı olmadı. Hiç, Dolan başlı olmuyor. Evet, tabii. beklemediğim şeylere gittim. Ben ninnilerden yola çıkarak aslında şöyle bir şey anlatmaya çalıştım. Bir büyük anne ile bir çocuk arasındaki ninni dinleme, ninni anlatma, ninni söyleme pratiği çok özel bir şeydi. ...duygusal etkileşim... Ee, ...onun ritmi, e, hisleri... ...dokunuşu, sesi... ...bütün bunlar aslında bir hafıza yaratıyor... ...bir bellek yaratıyor... ...ve bunlar aslında insanın e, bedenine kazınıyor... ...büyüdüğün zaman ben... ...kendi babaannemle kurduğum ilişki... ...aslında o ilk başta dinlediğimiz... ...Ninli'den geçiyor... Ee, evet. ...bunu anlatmaya çalıştım... ...ve bu burada bir... E, ...bunun üzerinden... ...nasıl bir Ermenilik bu... E, ...diye sordum... E, çok duygulara dayalı, çok hislere dayalı bir kimlik bu aktör bu aktörün böyle bir kimlik yaratıyor. Ee, bir bölümde bunu anlatmaya çalıştım. Yani tabii, tarihsel doku çok önemli tabii tarihte. Evet. Yani, e, her ulusun e, kendi tarihindeki sıkıntıları bir şekilde Nililere doğrudan yansıyor. E, Ermenilerin de Nililere de bunun yansımamasını. Beklemek herhalde biraz e, haksızlık olur. Yani kadınların kendi hikayeleri yansıyor. Erkeklerin yanına anlatamadıkları hikayeler. Mesela birçok ninni de işte kocasından şikayet ediyor ya da hmm. sevgilisine anlatıyor ya da e, kaynanasından şikayet ediyor. Böyle kamusal <gülüyor> alanda anlatılamayacak şeyler anlatılıyor. Bir nevi bir günce gibi kadının güncesi gibi. Diğer yandan da İstanbul'da yaptığım e, derleme çalışmasında da sadece ninni derlemedim ninnilerin ve o söyleyen kadının hikayeleri de çok e, önemliydi benim için. Çünkü o ninniler artık e, ilk yaratıldıkları yerlerden çok uzaklara gelmişlerdi. İstanbul'daydılar artık ve o e, göçün, hasretin izini taşıyorlardı. E, ve yeni bir bağlamda yeni anlamlar atfediliyordu o ninnilere. O yüzden e, bütün e, kullandığım ninnileri tezde hikayeleriyle beraber vermeye çalıştım. Yani o her bir kadının kendi tekilliği, kendi hikayesi, kendi arzuları, hisleri o içerisine zaten yazılmıştı. Bunlar şey değiller, anonim bir halay değil ninni. Bu benim için çok önemliydi. Şimdi içselleştiriliyor tabii yani mutlaka. Ee, yani söylenen her türkü, söyleyen... ...onun içinde kendinden bir şey bulamıyorsa o e, yabancılaşma yaratır diye düşünüyorum. Mutlaka evet. herhalde bir e, özleşleşme yaşıyor ki... E, ...kendi yaşadıklarını e, o Türk'ün içinde veya nininin içinde bulamıyorsa bile onu yerleştiriyor onun içine. Evet, kesinlikle ninlilerde e, bayağı serbest bir alan bunu yapmak için çünkü Tabii bir ki. tek çocuk Yine dinliyor. Tabii diyen yok, e, bunun plaj çıkmayacak. Evet. <gülüyor> Yalnızca evet. çocuğuyla veya torunuyla neyse onunla paylaşıyor. Evet. Ee, sen bunu niye söyledin diyen yok. Evet ve çok ilginç bir şey ee, ben e, büyük annelerin birçoğuna bana ninni söyler misiniz dediğimde e, ben ninni söyleyemem ben ninni bilmiyorum diyorlardı. E, halbuki biliyordum onlar kendi çocuklarına torunlarına söylüyorlardı. E, benim sesim güzelliği gidiyorlardı e, böyle çünkü onlara hiç kimse bir çocuk yokken ninni sormamış. Çocuk, uyutulacak bir çocuk yokken Nini söylenmez aslında ee, O yüzden biraz garipsiyorlardı hele şeyi almak kaydı almak çok nininin doğasına aykırı bir şey geliyordu onlara ee, şimdi ağıt kaydediyorsun mesela yani ortada bir e, ölü yok bir cenaze evet. yok Evet hadi bakalım ağıt söyle Evet ve hemen onun e, birkaç yerde çok e, beni de duygulandıran şey olmuştu. Onun mizansenini yaratmaya çalışıyorlardı kadınlar. Evet. İşte böyle diyelim ayaklarını evet uzatıyor, işte sallıyor, sallıyor falan. <gülüyor> e, o zaman başlıyor gözlerine i̇şte gözlerini yumuyor. O zaman başlıyor işte ninniyi söylemeye söylemeye söyleyebilmeye. E, bunların hepsi aslında benim tezim için çok önemliydi çünkü e, bütün derdim bu hisleri anlatabilmekti, e, ninnilerin söylenebilme bağlamlarını anlatabilmekti. Daha onun maddi koşullarını anlatabilmekti. Çünkü bunu alıp ben şeyle karşılaştırdım. Tezin ana fikri bu son dönemlerde çokça karşılaştığımız bu çok kültürlülük, renkler söylemi daha bunu eleştirel yaklaşmaya. Şimdi orada dur istersen bu ee, çok kültürlülük tamam. renkler Yeni. meselesinde duralım. Bir üç beş saniye. Kayseri'den Dinleyelim ondan sonra devam edelim tamam. ki insanları bu hoş e, müziklerden de e, uzak kılmayalım e, tamam. Kayseri'den değerlenmiş Kınar topluluğu bildiğimiz tanıdığımız e, Türkiye'de Ermeni müziği yapan e, en önemli topluluklardan birisi bir Kınar var bir de Sayetnova var zaten yani halk müziği açısından tabii e, değerlendirirsek e, ne diyor kabaca? Bu... Baktın mı sözlerine Hı -hı. bu Kayseri ninnisinin? Evet, bu bir şeyle başlıyor. Bar bar gene bar gene. Bu bir e, şey de Ermenice çocuk e, şarkılarında, çocukları oynatmak için e, söylenen şarkılarda kullanılan bir şey, ifade, bir tekerleme gibi. Hop hop flan gibi. Evet, e, zaten bar bar yaparım, bar yaparım demek. Yani gene bar gnem yaparım demek. E, şeyi e, kıyafet kumaşı keserim kıyafet yaparım e, ben yavrumun güneşine çift koçu kurban yaparım zaten orası Türkçe e, çift koçu kurban gelir çiftte koçu e, kurban evet. ediyor evet peki e, e, bu kayseriliğinizin in dinleyelim bakalım kınar topluluğundan Kalan'dan çıkan e, bir parça e, bir albüm bu kalan müziği yayınladığı Anadolu Ermeni halk müziği diye geçiyor değil mi albümü ismi evet. Evet. dinleyelim Bar bar gene, bar gene, Gaban gıdırım şar gene, bar bar gene, bar gene, Gaban gıdırım şar gene, es yavruy sar evun çift xoçu gruban gene. Esya uğruy sar evun çift xoçu gurban gene, bar gene. gıınaana o ode o gışnaana ellei gıınaana barı gene barı geneem Gaan gıdırım şarı gelem bı oban gudrem şargenim es yavruy sarvun çift xoç qurbangenem es yavruy sarvun çift xoç qurbangenem bar Bar, bar. Evet Kınar Topluluğunu dinledik. Ermeni dinleyicileriyle ilgili sevgili Melisa bilenle konuşuyoruz. Evet e, sözünü kestim demin çok kültürlülük meselesini e, yaptığın atıflar da vardı e, son zaman biraz yerli yersiz belki moda olan e, içine doldurmadan e, üstüne pek ...pek fazla konuşulan diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Yani. Yani senin yaklaşımını almaya devam edelim. Evet ben de aynen öyle düşünüyorum. İçi doldurulmadan böyle bir moda haline geldi. Aslında tabii ki çok kültürlülük hepimizin istediği, hayalini kurduğu şey. Zaten Bel doğada olan şey yani sakladığımız şey aslında. Evet ve de geçmişte de olup kaybettiğimiz şey belki hayalini kurduğumuz hasret hastet çektiğimiz şey ama birçok örnekleri aslında dediğiniz gibi içi doldurulmadan piyasaya sunuluyor konserlerle ya da sergilerle vesaire böyle bir yemeğe ya da herhangi bir müzik parçasına herhangi bir kültür ...öyesine indiriliyor ki o kültür... ...öyesinin bağlamı, e, gelişme... ...koşulları vesaire hiçbir şekilde bilinmiyor. Avrupa Milli da var... ...bu işlerde biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet yani insanlar... E, ...bir şey dinlerken... ...ya da bir şeyi e, gördükleri zaman... ...ya da bir yemeği yedikleri zaman... ...bunu bir zamanlar... E, ...bu kültürü geliştirmiş olan insanlar... ...nerede sorusunu sormuyorlar. E, ve böyle tüketimi açılık bir kültür... E, ...pazarlanıyor... Bu beni çok rahatsız ediyor ve o özellikle Ninniler üzerinden baktığımda daha net görüyorum kaybolan şeyleri. Yani bir insan CD'yi takıp ben mesela Kınar'ın CD'sini dinlediğim zaman oradaki Kayseri Ninnisi'ni dinlediğim zaman... ...bir Ermeni olarak benim aklıma gelen ilk şey diğer Ninniler nereye gitti sorusu. Yani bütün biz Ninnileri kaybettik sorusu... Ee, fakat birçok insan aslında Kayseri'de Ermenilerin yaşadığını bile bilmiyor. Böyle Tabii. bir otantik kültür gibi dinliyorlar bunu. Ee, ve ne de demekse bun... Anadolu'nun işte müziği kültürü çok zengindir, renklidir. Nereden geliyor bu renk? Şimdi var mı? Ee, nereye gitti? Evet, yani bütün bu soruları sormadan kültürler hakkında konuşabileceğimizi sanmıyorum ben. Ee, bu çok yanıltıcı bir şey olur ve daha da kültürleri öldüren bir şey olduğunu düşünüyorum bu. Çünkü onların yaşama koşulları gittikçe daralıyor ve biz onları e, orada burada görüyoruz, yaşıyorlar sanıyoruz. Halbuki e, Ermeni kültürünün üretim koşulları her geçen gün daha da daralıyor. Cemaatin sınırları içerisine hapsediliyor ee, ve de kamusal alanda biz ne Ermenice duyabiliyoruz ne, ne Ermenice şarkı söyleyebiliyoruz. Bunlar gittikçe daralıyorlar. Ee, ve ninniler de gittikçe unutuluyor. Ninnilerin aktardığı e, hisler de gittikçe kayboluyor. Bütün çocuklar bu... zaten global bir şey bu. Çocuklar artık ninniyi dinlemiyorlar biliyorsun. Evet. <gülüyor> Çocuklara... <gülüyor> o boyutu da var tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii yani çocuklar pop şarkılarıyla büyüyorlar. Üç yaşındaki... Yani ee, bebekler pop şarkısı dinliyorlar, şakere gibi dans ediyorlar filan. <gülüyor> evet ama e, ben e, oradan yola çıkmıştım. Bu e, tabii modern dünyada işte Türkçe ninni de zaten Hı -hı. çocuklar bilmiyorlar e, vesaire diyerekten. Türkçe ninniler ee, de yok oluyor yani bir taraftan evet, onu unutma. Evet on, <gülüyor> tabii ki o, onlar da yok oluyorlar. Böyle bir boyutu da var kesinlikle benim bahsettiğim. E, fakat e, önemli bir şey... Ben Ermeni gençleriyle e, mülakatlar yapmıştım. Onların görüşlerini almıştım. E, <gülüyor> birçoğu hemen hemen hepsi şey diyordu. E, Ermenice ninni bilmiyoruz ama e, öğrenip çocuğumuza söyleriz. Yani böyle bir e, aslında böyle bir hasret gençlerde de var. Evet. Çünkü Ermenice ninni e, ninni olmaktan ziyade bu kültürün devamı ile ilgili bir şey. Kaybolan bir şeyi edinmek e, anlamına gelen bir şey. O yüzden biraz daha farklı sanki ee, Ermenici evet, ninini evet. An, anlıyorum. aktarmak. Anlıyorum. Peki Erzurum'a gelelim o zaman yine senin derlediğin bir nini dinleyelim. Aslında bu sözler şair Avedis Aharonya'nın sözleriymiş. E, 1915'ten sonra Ermenistan'a geçmiş ve 1918'de doğru hatırlıyorsam e, parlamentoya girmiş bir evet. e, sanatçı. Aslında şiir e, ağıta doğru e, dönüyor biraz e, bu e, parçada. Erzurum'dan gelen nasıl? E, e, ikinci elden dinliyoruz galiba değil mi? Aslında evet. annesinden dinlemiş Erzurum'dan gelen. Evet e, bu Ermenistan'dan e, gelen bir kadındı. E, İstanbul'da kalıyordu. Ve bu, bunu bana e, söylerken şey diye anlatmıştı. E, kendi annesi. Bunu söylermiş ona Erzurum'dan ve ee, annesi göçmüş. Erzurum'dan göç etmiş Ermenistan'a göçmüş. Evet. Dinleyelim o zaman. Ondan sonra devam edelim yine. Barça, Tarzunko, Tum çökecek gidi. napo Dulat smeni, yeshat Evet Erzurum'dan bir ninini, din, ninini dinledik Aslında bundan sonra biraz hızlı gidelim Ninilerimizi dinlemeye devam edelim Çok küçük bir notum var Mutlaka Türk müziğinde olduğu gibi Ermeni halk müziğinde de yöreden yöreye Ermeni ninilerinde müzikal karakter farkları karşımıza çıkıyor fakat bunların adını koymak için gerçekten çok e, iyi bir müzik birikimine daha doğrusu e, Ermeni halk müziğinin e, yöresel özelliklerini çok iyi bilmek gerekir. Aynı zamanda e, 19. yüzyılda Ermeni toplumunun aydınlanması e, sonrasında ortaya çıkan e, müzik etkileşimlerini klasik müzikten olsun e, Rus müziğinden olsun başka müziklerden olsun ortaya çıkan etkileşimi ve bunun bir şekilde insanların ninnilere e, yansımasını da irdelemek lazım. E, dolayısıyla o irdelemelere şimdilik girmiyorum ben. E, girecek potansiyelim de yok açıkçası. E, bu tür müzik, müzikal çözümlemelere çok e, girmeyeceğim. Şimdi Darenden bir ninnimiz var galiba Melisa. Evet. Ee, Yine İstanbul'da derlediğim ee, Darende'li bir büyükannenin söylediği bir ninni. Ne diyor kabaşa? Oror ee, or diyeyim, seni uyutayım, e, sevgi dolu kalple büyüteyim. E, ve böyle devam ediyor yani. Ee, <gülüyor> Ninil aslında ne diyor demek çok da anlamlı bir soru değil ama evet. hani bazen... Birazcık daha burada da e, acıyla ilgili e, sözler var. Kadının kendi... E, ...iç dünyasına aktardığı yasla ilgili sözler de söylüyor. Ee, genel olarak e, yine Ninniler'de bulunan oror kelimeleri. Dinleyelim. Horror isim <Sessizlik> Orarimca küge sorur, orarimma unçıge sorur. Urukvan dem, dönem oran, şu yayımız var ten mambaş her gün çünem hokis her kaşkız kapeserek evet sevgili Melisa Bilal konum. Ve Ermeni Ninnileri üzerine sohbet ettik şimdiye kadar. Bayağı bir şey toparladık, söyledik. E, zamanımız gerçekten az kaldı. Biraz daha müzik dinleyelim diye... E, ...eğer ekleyeceğim bir şey yoksa ben devam etmek istiyorum Melisa. Tabii, devam edebilirsiniz. Şimdi çok değerli bir şarkıcı var sırada. Hasni Arutinyan. E, gerçekten çok özel bir şarkıcı. E, bu arada... E, ...internetten bir şeyimiz de var... Ee, ...samimiyetimiz de var... Ee, ...eşi vasıtasıyla... Ee, ...Amenin Lalabaz diye bir albüm... ...yayınlamış... ...tamamen Ermenistan'dan ve Anadolu'dan... ...hatta Suriye'den değil mi? Evet. Suriye'den de... E, ...Ermenilerin yaşadığı pek çok... ...bölgeden... E, ninniler içeriyor. Dinleyeceğimiz... ...Ninli Diyarbakır'dan... ...Hasni Karutinyan'a... ...Şoğaken... Ansambla işlik ediyor ee, ve e, bu toplulukta Ermenistan'da otantik folkloru en iyi temsil eden gruplardan biri. Hasnikar ve bir Diyarbakır dinlisi. I'll never forget The name is Söyleyecek bir şey yok. Doğrusu. Bu Ninninin Türkçe versiyonu olduğunu da söyledin. Evet. Şarkı şalarken. Aynı müzik mi eşlik ediyor? Evet. Türkçe sözlerle aynı Ninninin söylendiği belirtilmiş bir derleme kitabında. Evet. Peki şimdi son ve gerçekten çok duygulu çok güzel bir Ninniye geldik. Aslında bu Beste e, Hataylı Büyük Anne'nin sözlerini e, alıp kendince yorumladığı Beste'nin orijinalini dinleyeceğiz. Kun Yerir balas. doğru mu? Kun yegir balas. Uyku ee, ol yavrum. Efendim? Uyku ol yavrum. Yani uyu, deme, uyu Hı -hı. demek. Hı -hı. Hermine Yerisyan seslendirecek ve e, 20. yüzyıl Ermeni bestecilerini yorumladığı e, bir albüm yapmış ee, o da orkestrası eşliğinde söylüyor Bence bu şarkının En güzel yorumlarından biri Son kez e, Hermine Yerisyen'i dinliyoruz hmm. Evet zaman böyle konuklu programlarda hep olduğu gibi yine çok hızlı geçti Ermeni Ninlileri anlattığımız bu programı noktalamak durumundayım artık ee, Önümüzdeki hafta tabii ki görüşeceğiz ee, Ben önce gerçekten en içten sevgi ve teşekkürlerimi göndermek istiyorum sana Melisa'cığım buraya kadar geldin ben teşekkür ederim. Duygularını ve bilgilerini bizimle paylaştın. Ee, seçimi, her şeyi beraber yaptık seninle zaten. Tekrar tekrar sağ ol ol. Teşekkürler. Ve e, program sonrasında 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 4040. 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşıp her türlü kritik ve düşüncenizi iletebileceğiniz gibi www.mammerketenjoglu.com sitesinden de bana ulaşmanız mümkün bir hafta sonra görüşmek üzere sevgiler saygılar haftanız keyifli geçsin Sunan'ın Yanı Hazırlayan ve sunan <gülüyor> Muammer Ketencoğlu Program, Açık Radyo dinleyicisi Bülent Büyüksoy tarafından desteklenmiştir.